biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi buyurulur. Peygamberler sorumluluk sahibi olarak kılınır ağır bir vazifeyle. Araf 6. ayet Mahide suresinin 67. ayetlerinden anlıyoruz ki şöyle buyurulur. Andolsun olsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, peygamberlere de soracağız.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 Rabbana zlennan fusana, ve illa tazfirlana ve terhmana. La nakounna min khasirin. Rabbimiz, Rabbimiz, kendimize yazık ettik.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 والسلام عليكم ورحمة الله